Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyuruyor ki: Entumul yelmef ala beyinetim min rabbikum. Te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tücahidune fi sebilillah. Sümme tazharu fikumü sekretan Sekretül cehl ve sekretül hubbil aj. Ve setuhavvelunu an zalike felat te'murune bil ma'ruf ve la tenhevne anil münker ve la tücahidune fi sebilillah el-kaimun yemeydîn bil kitabı ve sünne, lehum ecru hamsine sâdık. Kâlû yâ Resûlullah minnâ em minhum? Kâle lâ ben minkum. Sadaka Resûlullah dîmâ kâl em kemâ kâl. Diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bizim dilimizle tercüme etmek gerekirse Sahabe-i Kirâma hitaben Kudrbanullah aleyhi ecmaîn entum el-yemâ alâ beyyinetim min Rabbiküm.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 başlarında gelen en önemli ana görevler, emri maruf yapmak ve nehy münker yapmak ve Allah için cihat etmek. Biliyorsunuz emri maruf yani dinin ve aklı, aklı selimin mantığın doğru gördüğü şeyi emretmek,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 Sahabe-i kirama diyor ki siz emri maruf yapıyorsunuz. Yani o görev bakımından durumunuz iyi. Vetenen ve anil münker. Münker de marufun zıttıdır, aksidir. Yani aklın, aklı selimin, mantığın, dinin doğru görmediği şeylerin hepsi münker da Münkerat diyoruz onlara. Akıl inkar ediyor. Kalp, gönül inkar ediyor. Yani böyle şey olmaz. Bu güzel bir şey değil diye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 27 kadar sahabe de burada efendim, ah, kabri bile var. Onun için çok net biliyoruz bu işlerin böyle olduğunu. Kesinlikle biliyoruz. Evet işte bu sevgili peygamberimizin vasfı istikbale ait haberlerde de vermek burada da bir haber veriyor. Diyor ki Sümme tazhar fikrimiz sekreta sonra sizin içinizde ey ümmeti Muhammed iki çeşit sarhoşluk zahir olacak, meydana çıkacak, belirilecek. İki çeşit sarhoşluk. Tabii biliyorsunuz sarhoşluk bir maddi manasıyla efendim insanı e, aklını alan birtakım işkiller ve e, efendim maddeler kullanarak efendim e, kaybetmesi ve dengesini kaybetmesi, düşünemez duruma gelmesi sarhoş, yani iç içmiş bir insan sarhoş olmuş diyoruz. Bu maddi sarhoşluk, bir de manevi sarhoşluklar olabilir. Mesela bir insan bazen efendim, mevkiinin, makamının sarhoşu olur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 Efendim, malını vermek, canını vermek büyük insanların işi. Tabii mal ve can verilmeyince, rahat terk edilmeyince o zaman toplum gelişmez. Toplum böyle fedakar insanların hadsiz, hesapsız, sayısız, sonsuz fedakarlıklarının birikmesiyle yükseliyor ve güzel eserlere sahip oluyor. Tabii böyle dünyayı seven insanlar bunu e, yapamıyorlar. Ahireti sevenler, ahirette mükafaata ereceklerini bilen insanlar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 ve yani bugünkü apa şikari pırpır nurlu durumunuzdan değişeceksiniz, başka bir duruma döneceksiniz. Ey İslam toplumu, ey İslam ümmeti buyuruyor. Ferat'elûne bil maruf ve hevne Hiçbir marufu emetmemeye başlayacaksınız. Hiçbir münkerden men etmemeye başlayacaksınız. Yani şöyle bir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 Anlat, anlatmak için söylenmiş cümleleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Demek ki iyi bir toplum iyi insanlar nasıl olacak? emri maruf yapacak, nehi mümkâr yapacak, din için cihat edici mücahit kimseler olacak. Kötü insanlar nasıl olur? Emri i maruf yapmaz, nehi mümkâr yapmaz, Allah için çalışmaz, fil sevgili Allah, cihat etmez. Bu kötülük, o iyilik. Şimdi böyle bir durum olunca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 Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'dir ki, ümmetin en faziletli ferdi idi. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifleriyle Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i medet etmiş. Ayet-i kerimeler inmiş hakkında onu mededen...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 Saad-i tabi hayran hayran anlaşılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlemişler ve soruyorlar Kalu Ya Resulallah minna ev minhum yani sıddıkların da tabi e, dereceleri var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in asrı saadetindeki sıddıklardan elli sıddık sevabı mı verilecek? Yoksa onların çağındaki insanların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 Peygamber Efendimizin sünnetine sarılıp dinin özüne uygun tertemiz bozulmadan, lecenlere olmadan hayatını ve faaliyetlerini Kur'an-ı Kerim'in ışığında, sünnet-i seniyenin ışığında yapan kimse. Tabii sevgili kardeşlerim bu 50 süttük sevabı çok büyük mükafattır. Hepimizin onu e, kazanmak için e, var gücümüzle çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? E, Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor.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 Sevdiğimiz yakınlarımızla, büyüklerimizle, babalarımız, evlatlarımız, dostlarımızla beraber sevgili akademiyicilerim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.